Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Günce'nin Edebiyatı'nda. Bugün konuğumuz Hande Gündüz. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ee, öncelikle sizi tebrik ederiz. Hardin Taner Öykü ödülü aldınız uzun urmak boyunca ile. Te teşekkürler. Çok tebrikler. Çok teşekkürler. Ee, bugün e, Hande Gündüz ile e, programın ilk bölümünde... İlk kitabı Çaparide çırpınmak. Ee, ikinci bölümünde de uzun ikinci kitabı uzun ırmak boyuncayı konuşacağız. Hande Gündüz 1973 yılında Ankara'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık Bölümünden mezun oldu. Öyküleri Notos, Sarnuç Öykü ve Sözcükler dergilerinde yayınlandı. İlk kitabı 2012. ...yalında yayınlanan... ...Çaparide Çırpınmak... ...ikinci kitabı da... ...2014 yılında yayınlanan... ...Uzun Irmak Boyunca... Ee, ...şimdi isterseniz ilk önce... ilk kitabınızı konuşalım... ...biraz önce söylediğimiz gibi... ...şimdi şeyle başlamak istiyorum... Ee, ...bu kitabın adı... ...Neden Çaparide Çırpınmak... ...çünkü kitabın içinde... ...Çaparide Çırpınmak adlı bir öykümüz yok... ...Neden Çaparide Çırpınmak... ...adı... Ee, ...aslında... Yayınlanan öyküler içinden bir isim Hı -hı. seçmiştim... ...ama yayıncı mutlaka böyle olması <gülüyor> gerekmiyor dedi. Evet. Ee, Hı -hı. Ortak bir imge Hı -hı. üzerinde durarak... ...aslında kara, birlikte karar verdik. Yani sizin benim neyin, önerdiğim... Sizin öneriniz neydi? Ee, başka çocuk vardı. Hmm, evet, başka çocuk başka vardı. Başka çocuk güzel. vardı. Ama onlar herhalde e, çok... E, ...belki... Dikkat çekmemesi olabilir ya da ne bileyim başka bir imge gelmiş olabilir akıllarına farklı bir isimde kullanılabilir diye öneride bulundular. Hı -hı. Birkaç şey üzerinden bunun üstünde karar vermiştik. Evet ben de mesela ilk şeyi düşündüm hani acaba bir e, metafor bir çapari bütün kitap boyunca dolaşacak ya da çapari de çırpınmanın kendisi mi bütün hikayelerin yani bir metafor olarak sızacak Hı -hı. diye düşündüğüm için özellikle onu sordum. Şimdi bu e, kitapta e, benim dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi gündelik hayat. Yani gündelik hayatın oldukça e, aslında çok sıradan e, bir takım ayrıntıları sizin hikayeli bu özellikle çaparıda çırpınmakta oldukça önemli bir yer tutuyor. Evet. Bu e, gündelik hayatın hatta sıkıcı diyebileceğimiz ayrıntılarını e, yazmak nereden aklınıza geldi? Biraz... Şimdi tabii bu soruyu cevaplarken öncelikle bu kitabın oluşum sürecine bakmak Hı -hı. gerekir. Çünkü çapırda çırpınmak bir ilk kitap Hı -hı. ve e, birikmiş olan öykülerin yayımlandığı Hı -hı. bir ilk kitap. Dolayısıyla ilk öykülerin Hı -hı. olduğu bir ilk kitap. Onun için belki e, bir yazarın kitabı hazırlama sürecinde daha Hı -hı. sonradan hakim Hı -hı. olacağı e, bir süreç... Geçerli olmamış olabilir bu kitap için. Çünkü dediğim Yok, gibi yazarlık de. yolculuğunun siz <gülüyor> öyle bulmalıysanız sevinirim ama yazarlık yolculuğunun ilk adımları <gülüyor> olarak bakılırsa eğer e, bir araya gelmiş <gülüyor> öyküler o yolculuğun ilk taşları olarak düşünülebilir. E, onun içinde belki hani. Ee, Hı -hı. Sonradan işte sürece Hı -hı. bakıp da ben şunları Hı -hı. şunları yazayım diye düşünülmüş değil Ama birikmiş Hı -hı. olan öyküler olarak bakmak gerek belki İşte bu mesela şeylerde truvalı, aynı yer, canlı Hı -hı. müzik, dönüş yolu Hı -hı. hikayelerinde Aslında hep böyle gündelik hayatı Tabii, tamamen böyle Hı -hı. oldukça sıradan Doğru. İşte Hı -hı. bir otobüs duran, yani otobüsten karşıdaki insana bakmak Ya da bir iş gezisinde, Hı -hı. iş gezisinin sıkıcılığı bu böyle küçük ayrıntıları siz e, anlatımınızda yine benim bu gündelik hayatı anlattığınız kısımlarda özellikle dikkatimi çeken şöyle bir şey var. Ee, yani diyalog e, tamamen şey iç diyalog ve iç ses ve dış ses birbirine karışıyor. Hı hı. Ve bu iç ses ve dış ses yani bu iki diyaloğu birbirine e, karıştırmak biraz böyle e, sanki öyküyü şiire de yaklaştıran bir şey Olabilir. gibi geldi bana. Yani ...bu diyalog kullanımı... ...özellikle tercih ettiğiniz bir şey sanıyorum ...çünkü uzun ırmak boyunca da devam ediyor... ...bu yani biz iç ses... ...yani iç sesin varlığı sanırım... ...sizin için önemli bir şey... Evet. Ee, ...hikayelerinizde... Yani ...bu neden önemli... ...biraz onu da merak ediyorum... ...yani iç ses... Yani ...onu da bir araç olarak düşünürsek eğer... Hmm. E, ...yazarın... Hmm. ...öykü yazma süreci içerisinde... ...kullanılması... E, ...uygun olan... Hı -hı. Ee, e, amaca hizmet eden Hı -hı. bir araç olarak görülürse Hı -hı. gerektiği zamanlarda Hı -hı. E, kullanıyorum onu da. Hı -hı. Acaba şey mi diye düşündüm ben. Hani iç ses biraz böyle. Betimlemeyi de dışarıda bırakan bir şey. Yani oradaki o, o dialoğun kendisini iç sesle vermek bize karaktere dair daha çok şey anlatıyormuş gibi. Yani ve, ve biraz daha anlatıyı çok boyutlu hale getiriyormuş gibi geldi. Tabii en azından sizin ses... anlatınızda. Doğru. Yani o iç sesin hani o dediğiniz araç. O anlatının e, hani biraz önce de konuşmuştuk aslında programa başlamadan önce e, yani zor bir dil e, derken söylediğim şey duydu yani bazı hikayeler gerçekten dönüp dönüp tekrar okumak gerekiyor Hı -hı. ve ben şey diye düşünmüştüm o iç sesin raçsallığı hikayeyi çok boyutlu bir hale. Getiriyor ve o çok boyutluktan hani zordan kastım oydu Anladım. aslında. Hı hı. Yani bu daha doğrusu sizce... bilinçli yaptığınız bir şey mi? Bunu böyle hani bu iç ses benim hikayemi çok boyutlu hale getirebilir bir şey diye düşündünüz mü? Yoksa ben böyle buradan kendi kendime <gülüyor> <gülüyor> diye düşünü, ben mi öyle düşündüm? Yani en azından ben öyle bir şey gördüğüm için hı hı. hani şey ee, Şimdi öykü e, anların hı hı. bir araya. Ee, ...gelişinden e, oluşan bir e, yapıt olarak bakarsak öyküye, e, tabii o anların içinde hı hı. iç ses de çok önemli. Hı hı. Sadece yazar için değil, hani herkes için. Hı hı. Yani i̇nsanın içinden geçirdik duygular, düşünceler de... Hı -hı. Ee, onları dışa vurmasa bile sözlü olarak ifade edemiyor bile olsa ya da sessizce oluyor, oturuyor bile olsa e, onlar akıp gidiyor. Öykünün içinde gerekli olan yerlerde, öyküye yararlı olabileceği durumlarda o iç ses dediğiniz gibi Hı -hı. E, betimlemeye Hı -hı. ya da o öykünün e, kurgusundaki hikayeye katkıda bulunuyorsa Hı -hı. Hı -hı. E, onu ...o şekilde ortaya koymuşum demek ki bazı öykülerde. Hı hı. Bir de bu zorlaştırmak amaçlı değil <gülüyor> ama. <gülüyor> <gülüyor> Yok <gülüyor> yani hani zordan kastım o hikayenin çok boyutlu bir hale. Yani bu evet. yani şey var iç sesi de kullanmanın birçok yöntemi var ama... ...hani bu. sizin hikayelerinizde benim gördüğüm şey... ...hanlatıyı hani tamamen çok boyutlu bir hale getirir şekilde hı hı. kullanılmış olması benim çok dikkatimi çekmişti. Hı hı. Ee, bir de yine bu e, kitapta sonra ikinci kısımda uzundurmak boyunca da, da konuşacağız. Çocuklar ve yaşlılar yani anlatmayı tercih ettiğiniz e, ne diyelim e, insanlar. Hı. Ee, bu yani çocuklar ve yaşlılar neden özellikle ilginizi çekiyor... Ee, kitapta yoğunluk olarak öyle mi olmuş? Yok, Dönüş yol Tahterevalli'de mesela ölüm ve yaşam arasında... ...ben öyle düşündüm. Doğru. Yani ölüm Hı -hı. ve yaşam arasında biri var. Yeşil Ejderha... ...benim Çapar'ı da çırpınmakta... ...en çok beğendiğim hikayelerden birisi oldu. Gerçekten. Hani hayal ve gerçek. Bu hayal ve gerçek de yine birbirine girmesi... ...sizin Hı -hı. hikayelerinizde çok görülen bir şey. Hani daha... E ve ben öyle düşündüm en azından. Hı hı, hani hı. burada başlayıp uzun ırmak boyunca da daha çok artıyor. Bu çocuk ve yaşlılar. Hatta Üzüm Sümbülü projesi hikayesi burada. Çok çocukça bir şey aslında olmayan bir şeyi yapıyorlar. Hani koca koca insanlar oturup bir hayali gerçekleştiriyorlar birlikte. Ya da ben öyle okudum bir okur olarak. Evet. Yani neden onu düşündüm bir de çocuklar ve yaşlılar da hani birisi hayatın başında öteki hayatın sonunda e, hayallerimizi e, geliştiren e, karakterler gibi mi geldi diye size? Olabilir. Ee, dediğiniz gibi çocuklar hem e, hayal gücü hiç bozulmamış. Hı -hı. E, yaşlılar belki hani hem deneyimli Hı -hı. hem bilge Hı -hı. hem belki... E, ...hayatın bu adımında... ...sona doğru yaklaşmış... ...oldukları için belki onun... ...bir Hı -hı. hayat sorgulaması... E, ...o yaşlardaki... ...insanlarla... E, ...daha rahat... ...öykü Hı -hı. içinde anlatılabileceğinden... ...olabilir ya da... E, ...saf ve dolaysız bir bakış... Evet. ...kazandırmak için öyküye... Hı -hı. ...olabilir. Yani Hı -hı. yanlı bir öykü değil de... Hı -hı. ...yazarın e, ya da anlatıcının... ...daha doğrusu... Hı hı. ...kendini... ...baskın kıldığı değil ama... hani ...daha yansız, yansız hı hı. ve saf... Hı hı. ...olduğu haliyle... ...olan bir arayış olabilir... ...bir de şey de var... ...mesela burada... ...Çaparıda Çırpınmakta... ...Kardan Adam... ...yine benim hı hı. Yani oldukça ilgimi çeken bir hikaye oldu... ...bu da böyle hani... ...hayal ve gerçek... ...nerede evet. hayal başlıyor... ...nerede gerçek var... Hı hı. Ee, ...böyle hikaye e, sürekli bir belirsizlik e, fonuna oturtulmuş. E, bu belirsizlik fonu da yine şeyle mi bağlantılı olabilir? E, yani benim bu sizin iç sesi çok boyutlu kılmak... ...yani hayal ve gerçek arasındaki bu geçişsizlik... ...geçişlik değil de geçişsizlik hali de... ...hikayelerinize e, çok boyutluluğu katmak için... ...tercih ettiğiniz şeylerden biri mi diye düşündüm. Bir Açıkçısı, okur olarak. <gülüyor> evet yazarken öykü yazma aşamasında hani çok boyutluluğu nasıl katarım e, diye bir kaygım olmadan yazıyorum. Hı -hı. E, yapmaya çalıştığım tek şey e, öykünün etrafında dolandığı düşünce ve duyguyu en iyi şekilde öykü aracılığıyla anlatmaya çalışmak. Hı, belki karakterler ve atmosfer kendi kendini aslında kendisini yani çağıran bir şekilde. Doğrudur yani evet. orada bir e, çok e, katmanlılık yaratarak hı hı. yapmak evet, eğer katmanlı. gerekiyorsa hı hı. onu kullanmak gibi Belki e, öyle bir öykü yazarsınız ki hı hı. onda öyle bir katmanlığa gerek yoktur. Hı hı. E, vermek istediğinizi... Tek Hı -hı. düzeyde vermeniz gerekiyordur. O zaman kullanmazsınız. Hı -hı. Siz hangisini daha çok seviyorsunuz? Tek düzeyde. Anlatmak istediğime <gülüyor> göre öykü yazacağım öyküye göre değişir. Evet. Hı -hı. Zaten şeyde de var burada çok kısa, sadece anların hikayeleri de var. Hı -hı. İşte Aslında dil önemli olan evet. yani Hı -hı. E, o dil için hangisi Hı -hı. E, uygun geliyorsa ...öyküde... Hı -hı. zaten hani öykünün e, yarattığı şey değil. Hı -hı. ...o dil aracılığıyla çıkan bir şey... ...o dili... Hı hı. E, ...anlatmak istediğiniz duygu ve düşünce etrafında... E, ...dolanan dil... ...hangi şekilde... E, ...uygun oluşuyorsa... E, ...onu yaratıyorsunuz yani onu yaratmaya çalışıyorsunuz... ...öyküde. E, şimdi programın e, ikinci kısmında... ...Hande Gündüz'ün... E, ...2014 yılında yayınlanan... ...Uzun Irmak Boyunca... ...adlı kitabından bahsedeceğiz... Hı hı. E, Şimdi biz kitaba geçmeden önce bahsedeceğimiz kitaba bir müzik çalıyoruz. Bugün siz anons etmek ister misiniz? Hangi? Sizin kitabınız için ne çalalım? Peki, e, Kazım Koyuncu'nun Ölüm Yıldönümü'ydü e, geçtiğimiz günlerde. Onun için e, onun güzel anısına Galavere Deresini çalalım. Koyverdun gittin beni, oy koyverdun gittin beni. Allah'ımdan bulasın, oy Allah'dan bulasın. Kimse almazsın seni, kimse almazsın seni. Yine bana kalasın, kimse, kimse almazsın seni, oy kimse almazsın seni. seni. Yine bana kalesin Sürdüm senin aşkın Ciğerleri ol vidalar Hiç mi düşünmedin sen Hiçme düşünme dün sen ay Sevdun böyle Sevdun böyle ağlar Hiçme düşünme Hiçme düşünme dün Sevdun böyle ağlar Sevdun teresi oy gel evler iki dağ arası oy iki dağın arası yüzünden silin misin? yüzünden silin mesun ne yarası yüzünden silin mesun oy yüzünden silin mesun ne Merhaba tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında bugün Hande Gündüz'le birlikteyiz. Ve Hande Gündüz'le programın bu ikinci kısmında uzun ırmak boyuncayı konuşacağız. Ee, şimdi uzun ırmak boyuncanın ilk dikkati çeken özelliği doğa. Değil mi? Neredeyse evet. bütün hikayelerde doğa çok... Önemli bir yer hı hı. E, tutuyor. E, neden bu kadar önemli doğa bu hikayelerde? <gülüyor> evet, doğa e, doğa öyküleri. Evet, doğa öyküleri diye, gibi gerçek geliyor. E, öyle de denebilir belki, yani ona bir hı. itirazım olmaz ama e, şehirli bir insan olduğuma göre aslında şehirli öyküler olarak da bakılabilir. Hı hı. Çünkü doğadan uzaklaşmış, doğanın içinde aslında olmayan hı hı. ama yine de doğayı içinde de yaşayan, hem doğanın içinde hem doğanın içinde de doğayı kendi içinde de duyumsayan öyküler herhalde bir... Özlem. Değil mi? Evet, evet. Şehirli doğru. insanın hı hı. E, doğaya artık hani bu kadar uzak kalmış olmasının e, belki bir e, dışa vurumu. Evet, doğru. E, şimdi buradaki hikayelerde de yine bu çaparıda çırpınmakta e, bahsettiğimiz bu çok boyutluluk yani hikayeye çok boyutluluk kazandırma e, meselesi şey gibi geldi bana. Giderek daha derinleşmiş hı hı. ve e, biraz önce sizin de söylediğiniz Hani anlatı gerekiyorsa çerçeve anlatılar hı hı. Yani bu geçişlilik hayal ve gerçek arasındaki geçişsizliğin özellikle mesela son taş hikayesini e, uzunrmak boyuncadaki burada e, yani kadının gece Düşündükleri, yaşadıkları, işte kalp çarpıntısının onu hatırlattıkları ve bir de yaşadığı başka bir an. İşte emlakçı evine gelen, işte evini satmak istiyor. Ee, neredeyse birbiri içine girmiş iki hikaye aynı anda anlatılıyor. Hmm. Bu biraz bana şeyi anlat, hatırlattı. Bu Bilge Karasu'nun hmm. hikayelerinde hmm. E, yaptığı bir şey. Yani aslında çok çerçeve hikayede diyemiyorum. Çünkü iki hikaye aynı anda akıyor. Hmm. Ve yani hikaye oldukça... Ve iç ses ve dış ses de birleşmiş. Ben yani çok beğendim bu arada bu Teşekkür hikayeyi. Ee, yani o formu nasıl e, kurdunuz? Sanki bana çok yani tabii bana bir okur olarak öyle gelmiş olabilir ama e, şey gibi geldi üzerinde bayağı düşünülmüş bir öykü gibi geldi. Son Hı -hı. taş. <gülüyor> İsmi de anlamlı zaten. Biraz önce de e, kısaca değinmiştim. Anların... E, aslında hı hı. yani be, hikayeler e, belki e, okur e, zihninde hani belli bir kurgu... ...belli hı hı. bir hikaye e, çerçevesinde sıralı bir hı hı. akış beklentisiyle okuyor olabilir. Hı hı. E, ama e, sanıyorum e, bu kitaptaki e, özelliklerini bu öyküden örnek verdiğiniz için söylüyorum... Bazı öykülerde e, böyle bir sıra takip etmiyor öykü. Hı hı. E, zaman yani dizgisini bozuyorsunuz. Zaman hı hı. dizgisi evet o şekilde akmıyor. E, ama e, benim e, en azından yazar olarak amaçladığım öykü bittiği zaman hı hı. bir bütün olarak okurun zihninde hı hı. yerleşmiş hı hı. olsun. Hı hı. ...bunu yapıp yapamadığımı bilemem elbette... ...o çünkü hmm. okurdan okura değişen bir şey... ...bir de yani. öykünün... E, ...her okurdaki... E, ...bıraktığı iz... ...farklıdır, yani Tabii. benim burada öyküyü... E, ...öyle yapmak istedi... ...ya da böyle yapmak istedi diye bir... E, ...müdahaleyle açıklamaya çalışmak da... E, ...çok... E, hmm. ...doğru bir tavır olmaz... ...çünkü aslında... ...öykü okurda neyse... ...odur... Hmm. E, ...dolayısıyla eğer... Sizde eğer benim yapmak istediğim en azından yazar olarak son cümleyi okuduktan sonra o dediğiniz anlarda dolaşmalar iç ses dış ses çerçeve öykü eğer en son noktayı koyduktan sonra sizin zihninizde bıraktığı o nefes eğer o size ulaşıyorsa ve o öyküyü siz de yazmış oluyorsunuz elbette bir okur olarak. E, neyse odur o zaman o. Yankı karşılığını buluyor diyorsunuz o zaman. Buluyorsa buluyordur. <gülüyor> bir de şey var bu e, kitabın sonunda yer alan şarkı hikayesi hı hı. yine bu av avcılık meselesi orman e, yine çaparıyla çırpınmakta da vardı ama burada daha yoğun bir şekilde ortaya çıkıyor. E, özellikle uzun boyunca da ben mesela şeyi düşündüm. Ali Harikalar Diyarındayı hmm. şarkıyı okuduktan sonra Bana biraz Ali Harikalar Diyarındayı hatırlattı Yani ormanda kaybolmuş ve aslında neredeyse bir çocuk olduğunu düşündüğümüz birisiyle oyun oynayan hmm. biri var burada İşte bu ormana dalmak şey çok hoş bir imgeydi Ağaçları okuyarak yol bulmak, ağaçları evet. okumak ...hep şeyi düşündüm, Alice Harikalar Diyarında... ...bunu merak ediyorum, siz düşündünüz mü? <gülüyor> yani yazarken hiç aklınıza öyle bir şey geldi mi? <gülüyor> ya da öyle bir çağrışım oldu mu? <gülüyor> Yok, Alice Harikalar <gülüyor> Diyarında... ...gelmemişti ama kim bilebilir ki? Ne evet, kadar doğru. çok şey okuyoruz... ...görüyoruz ve yaşıyoruz... ...hani onların Hı -hı. mutlaka çağrışımları... ...böyle isim isim gelmiyor bile olsa... E, ...mutlaka etkileniyordur... Hı -hı. ...hepimiz birbirimizden... ...her şeyden etkileniyoruz, hiç kimse... E, ya mesela Tek o yüzden o hani burada şeyi düşündüm. O programın ilk kısmında bahsettiğimiz çocuklar ve e, yaşlılar. Hı. Hani bu çocukluk hikayesinin özellikle e, uzun ırmak boyunca da biraz daha derinleştiğini düşündüm. Mesela burada adeta hikayesi var. Hı -hı. Bir çocuk bilincini Hı -hı. kaybetmiş. Evet. Ve hani bir at yolculuğuna çıkmış. Attan düşmüş. Onun hakkında evet. konuşuyorlar. Hani o da aslında biraz oyun gibi... ...yine şeyde de vardı bu... ...Çapari'de e, çırpınmakta... ...başka çocuklar... ...oyun oynamayı bekliyor... ...başka evet. çocuklar gelecek... ...hani bir oyun Doğru. oynama hali... ...oyun oynamanın hmm. kendisi... E, yani bütün, ...bütün halde hikayelere bakıldığında... ...ortaya çıkan bir şey... ...bunu ben çok merak etmiştim ve... ...hani bu biraz önce sizin söylediğiniz... E, ...Okur'da karşılığını bulan şey... ...Okur'da onu yazmış oluyor... Tabii. ...hikayeyi... ...örneğin Tabii. bu şarkı... E, Hikayesinin sonunda e, yine bir oyun hali gibi bir şey var. Hı. E, hani şey diyor uzun uzun yetişiyordu kolları ormandaydım. Dümdüz yol yol pürüzsüz seviydi bana fırlattığımız mızrak yaklaşıyordu. Mesela bu gerçekten çok açık uçlu bir son hani o mızrak... Hayal mi, gerçek mi, tehlikeli mi, değil mi? Evet. Yani nasıl bir mızrak? Saplanacak <gülüyor> mı, havada mı kalacak, geri mi dönecek? Evet. Ee, o yüzden hani zaman da önemliymiş gibi geldi. Anlarla birlikte hani mümkün olduğunca zamanı daha doğrusu zamansız bir şey Hı -hı. yaratmak. Hı -hı. Aslında gibi hayat düşündüm. gibi biraz Evet, daha. hayat yani, gibi. E, çok belirli değil Hı -hı. E, ve e, çok. Ee, özellikle son okuduğunuz cümle hı hı. Belki e, birçok okur En son noktaya geldiği zaman Tamam artık netlik kazandı Hikayenin hı. son cümlesi bu diyor Belki benim öykülerim o e, amaca Çok e, hizmet etmiyor, etmiyor. Evet, Biraz o anlamda zaten. evet yani, <gülüyor> e, Hayal kırıklığı yaratır mı Bazı okurlarda hı. yaratabilir Yok, ama ya. e, Aslında öykünün e, Öykülere bütün olarak baktığınız zaman Tek hı hı. tek her bir öyküye te, Bütün olarak bakınca e, bütününde de zaten öyle bir belirgin direkt Hı -hı. E, kurguyu hedefleyen cümleler yok Dediğim evet. gibi belli bir düşünce ve duygu Hı -hı. E, ya hizmet eden e, Hı -hı. Onları ayrıntılarla e, anlatmaya çalışan öyküler daha çok ee, Tabii burada aslında toplamda neredeyse 26 tane Hı -hı. öykü var ama Maalesef bugün yine bize ayrılan süre e, dolmuş durumda ee, ve bugün e, sizlere Hande Gündüz'ün e, Uzun ırmak Boyunca adlı kitabının ilk hikayesi olan Memento'dan bizim için okuduğu bir sayfayla veda ediyoruz. Hoşçakalın, görüşmek üzere. Memento Yağmur yağmaya başlamış, aldırış etmedim. Sayfayı işaretlemek için ilerlettiğim tüyü kitabın arasında kalacak şekilde şezlonga bıraktım. Balkon içerlik Dammalar hızını artırdıysa da henüz oturduğum yere ulaşamayacak kadar uzaktalar. Cansız bir rüzgar dönüşü gerekli sadece. Keskin tavırlı, havada görünmez taklalar atan, nereden gelip nereye gittiği belirsiz, yalpalayan bir rüzgardı beklediğim. Sonra tüye gelecekti sıra. Herhalde onun da icabına bakacaktı rüzgar. Dert etmedim. Tü, rüzgarın kendine kattığı toz, çamur... İnsan kokuları, ağaç ve kaldırım atıkları, kıymıklarla süprüntüler arasında kendine nasılsa bir yer bulurdu. Bir daha o kitabı açtığımda, o sayfaya geldiğimde, o öykünün başında beni beklemeyecekti. Ne tüy, ne onu bulduğum yer. Kanyonu hiç bırakmayan esinti beni sırtımdan vuruyor, arkamdan itekleyerek patika yolu elimden tutar gibi yürütüyordu. Henüz ne onu fark etmiştim... Ne de onu görmezden önce içlerinden yürüyüp geçmekte olduğum düşüncelerim. Yürüyüşümle uyumlu, küçük çakıl taşlarının arasında, çabalamadan süzülen bir sal gibi düşüncelerimle birlikte ilerlemiştik. Birden tüyü gördüm. Adımların sesi, esinti, etraftaki ışıltılar, yanaklarıma ne zamandır yapışmış kuru serinlik, onu görmemle oraya doluştu. Fark etmeden üzerinde salındığım taşlar, içlerinden geçtiğim düşünceler, üstümdeki dağ, gecenin gitmemiş soğuğu hepsini görüverdim.